Yeah. Tekrar merhaba, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Avrupa Kurusu'nu konuk ediyoruz. Bu önümüzdeki yarım saat içerisinde, önümüzdeki hafta sonu Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek etkinlik öncesi. E, Avrupa Kurusu'nu Şefi Burak Onur Erdem ve Avrupa Kurusu Eş Başkanlığı, yanlış söylemeyin, böyle tavir evet. <gülüyor> edebilirim galiba. Sergülen Dervişoğlu ve Maria Sezer bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, eee... Stabat Mater performansı olacak bu hafta sonu. Azevel'de bir başka yorumdan da olsa Stabat Mater'e ufak e, kulak attık. Jenkins yorumu e, Stabat Mater'in tabii ki bu. Özel bir konser olacak. Bunun mahiyetine geçeriz. Ama Avrupa Kurusu'nu bir konuşalım e, isterim. Köklü kurum e, dedikleri e, bu olsa gerek diye düşünüyorum. E, nasıl başladı Avrupa Kurusu? Nasıl evrildi bugün olduğu haline? Birkaç safha var galiba. Hı -hı. Evet, sen istersen başla, yani sevgilen. çok çok eski 60'lı yıllardan başlıyor. İlk kuruluşu Almanların kurduğu bir koro evet. İstanbul'da yaşayan. Daha sonra Fransızlar ekleniyor. Giderek koro büyüyor. Çok uh, uluslu diyelim. Evet. Türkler tabii biraz artmaya başlıyor. Ve en güzel tarafı ben o kadar eskilerden gelmiyorum ama hı hı. bu çokluluğun giderek çoklaşması... Yani bu kültür ve değişik kesimlerden insanların bir araya gelerek hı hı. her hafta ve çok güzel ürünler vermesi ürün kısmını Maria'ya bırakıyorum çünkü o benden çok daha eski koroda. Burada kaç kişilik bir koru? Avrupa Korumuz kurusundan. 104 kişi şu anda. Kişi. İlk kuruluşunda o kadar değildi ama giderek <gülüyor> artıyoruz. <Talaklık>. Evet. <gülüyor> bu hafta sonunda 104 kişi birden. Orada Hayır 80 civarında. Evet. Sadece tabii ki e, koru üyeleri değil bir de şefler çok değişik ülkelerden evet. gelen şeflerimiz olmuştu şimdiye kadar. E, bazen e, okullarda ders veren e, hocalar Hı. vardı, müzik hocaları vardı onlar yaptılar değişik değişik ülkelerden. E, i̇ki sene kalanlar, üç sene kalanlar vesaire değişik. E, repitör, repetitörlerimiz de evet. e, değişik ülkelerden Yani oldu. her boyutuyla dinamik bir koro. onu Hı -hı. söylemek lazım herhalde. Bak Bey siz ne süredir şefliğinin 3 yılım Üçüncü yılım. Üçüncü yılım. İstanbul Avrupa Korosu tabii ki Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Hı -hı. Yani koro müziği bizim e, ülkemizde cumhuriyet sonrasında gayet yaygınlaşan bir müzik. Evet. Şimdi baktığınızda Türkiye'de birçok koro var. Çok sesli Hı -hı. anlamda. Hı -hı. E, ve Avrupa Korosu bunların öncülüğünü yapmış bir koro. Yani İstanbul'da da birçok koronun aslında içinden çıktığı bir Hı -hı. kök. Öyle Hı -hı. düşünmek lazım. Evet. Ve faaliyetinde bütün... Ee, enerjisiyle devam ediyor. Gayet aktif bir şekilde. Yani dediğiniz gibi koro müziğinde aslında bir tür parlama söz konusu Doğru. sanki değil mi? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Evet. Ne, neye bağlıyorsunuz? Ee, şimdi bu zaten bütün dünyada böyle şu anda. Yani sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Hı hı. E, amatör koro şarkıcılığında yani korolarda gönüllü olarak söylemek bütün dünyada giden, gider yükselen bir trend haline geldi. Doğru. E, bunun sebeplerinden bir tanesi e, bu işin e, çok keyifli olmasının yanı sıra gerçekten masrafsız bir iş olması yani bakın bir orkestra gibi değil yani bir enstrüman e, derdi yok herkes evet. kendi sesini kullanıyor sadece. E, en güzeli de şu tabii ki herkes şarkı söyleyebilir. Hı hı. Yani konuşmamız bile bir melodiyse eğer bizim e, zaten özümüzde melodi var müzik var e, koroda söylemek için yani 8 sene keman okumaya gerek yok. ...herkes korda söyleyebilir ve insanları bir araya getiren çok önemli bir müzik yapma aracı korolar. Örneğin ne kadar eğitim almış olmak gerekiyor? İşte sıfır günle o <gülüyor> yıllar arasında değişebilir. <gülüyor> Gerçekten hiç koro deneyimi olmayan, müzik deneyimi olmayan arkadaşlarımız da var. Onu soracaktım. Var. Sizin koro için durum nasıl? Aynen öyle yani. E, yeter ki tabii ki e, öncelikle bir müzik kulağı. <gülüyor> e, ki biliyorsunuz bu çocuklukla alakalı bir şey. Yani çocukken herkesin müzik kulağı var ama sonra... ...işlenmediği zaman biraz görülüyor. Evet. Bir müzik kulağı... E, ...yani güzel bir ses... E, ...ve de tabii ki beraber müzik yapma aşkı... ...çok önemli. <gülüyor> o yüzden herkes orada söyleyebilir. Yeter ki... ...birlikte müzik yapmak istesin insanlar. Evet. <gülüyor> 104 kişi dediğimiz eminim bu çeşitliliği yansıtıyordur zaten Avrupa. Kesinlikle yansıtıyor konusunda. Peki yaş aralığıyla ilgili bir dağılım nasıl sizin kolonunuz için? Biz nereden yetmişeyiz ya değil ya mi? Aynen öyleyiz. <gülüyor> Öğrenci <gülüyor> de var benim benim, benim, <gülüyor> benim evet. çocuğumun okul arkadaşı var liseden. Yani bana anne diyebilirsin diyorum. Benden yaşlı var. Ortalamasını herhalde 40 30 evet. 40 gibi diyebiliriz. Yani. En güzel tarafı çok farklı meslekler var. Yani o ee, çokluluk, hem çok seslilik, çok yönlülük, çok kültür ve çok mesleklilikle de çok farklı e, etkileşimler oluyor bence Koroda. Ve Koroda söylemenin en güzel tarafı, harmoni. Birlikte bir şeyler üretmek, yanımızdakini dinlemek, e, şefe bakmak. Yani o ilk bir buçuk saat nasıl geçiyor gerçekten anlamıyoruz. Evet. Ee, bir de ben hekimim. Farklı mesleklerden bir cümle söyleyeceğim. Koroda notaya bakarak, bir eseri deşifre ederek söylemenin ...Alzheimer'ı önlemede bulmaca çözmeden çok daha iyi beyin korucu olduğu söyleniyor. Evet. <gülüyor> ben şunu merak ettim. Az evvel Burak Bey'in bıraktığı konuyu Hı -hı. amatörlük ve tam da bu çeşitlilik konusunda... ...yani yine de belirtmek durumu, durumunda kalıyorsunuz demek ki en uzun ömürlü <gülüyor> amatör konu. Niye? Böyle bir şey mi var? Ufak hiyerarşi mi var? Ee, Hı -hı. Yok, bu hiyerarşi değil. Bu sadece şey gibi yani pozitif pek de hayır ya şöyle yani işte domates çeri domates yani yani <gülüyor> <gülüyor> <Sanmıyorum. gülüyor> <gülüyor> böyle e, bu amatörlüğün vurgulanmasının sebebi herkes söyleyebilir anlamında yani herkes bize Açık katılabilir evet. herkese açılır anlamında e, çünkü profesyonel koralar da var bunu iş olarak yapan sanatçılarımız var yani e, Türkiye'de çok az sayıda olsa da profesyonel koralı dünyada birçok yerde var e, fakat Türkiye'deki duyduğunuz koroların yüzde doksan dokuzu amatör korodur zaten. Ve herkes evet. zevk için yapıyor. Yani hakikaten oraya gel gelindiğinde büyük bir zevkle söylüyoruz. Ben mesela hani hiç eğitim alınmayanlardan birisiyim. Ee, ve, fakat şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ancak kimse duymasını istemiyorum. Herkesin içinde söylemesini seviyorum. <gülüyor> Kendimi böyle çok güzel söylüyor, hayal ediyorum o zaman. Ee, fakat o zevk almak ve başka bir yerde bunu yapamamak o çok özel kılıyor. Evet, evet. Peki nasıl bir deneyim? Sizin katılımınız nasıl oldu? Yani hiç eğitim almadan katıldım. Doğru mi? Dil dinliyor. Sonra piyanoda neler çalınıyor onu tekrarlayabilirsen. Yani asıl gitmeye nasıl karar verdiniz Kore'ye? Aslında bizim konserlerden birisine gitmiştim. Başka bir arkadaşım <Gülüyor> davet etmişti. Konseri gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Katılabilir miyim diye sordum. ...yani biraz söyleyebilirsen... ...katılabilirsin dinden diyor... <gülüyor> sonra katıldım. Evet bu arada ufak diyor... Hı. ...yanlış duymuyorsunuz... ...Propolis programının <gülüyor> yapımcısı maalesef... <gülüyor> yani şu <an>. ...yabancı değil. <gülüyor> evet, Konuşan onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hı -hı. Etkinliklerde bırakmıştık... ...açık bıraktık o kısmını... ...yani tabii ki bu kadar uzun yıllar geçirmiş bir koru ...ne yaptı diye sormak... Hı -hı. ...yani abesleşti gayet şüphesiz ama... ...çolmazsa bir iki belki işaret edecek... ...manalı... ...tarihinde ee, an vardır. Daha, daha evvel yaptığımız e, konserler. Evet, evet. E, bazen dışarıdaki memleketlere de gidiyoruz. Orada çok e, zevkli oluyor. En yeni e, mesela Selanik'e gittik. Hı -hı. E, orada e, bir, bir Nazım konseri evet. verdik. Nazım'ın e, doğum yeri Selanik biliyorsunuz. Nazım Hikmet'in ve Selanik korosuyla kardeş iki şehir, iki şehir, iki koro. İki kültür nazımı andık. Aynı konseri İstanbul'da da yaptık. Çok ses getirdi. Bir Yunanca, bir Türkçe eseri iki koro ortak söyledi. Birisi Kenan Ader ve Evet, gelin kardeşiz diyoruz. Gelin kardeşiz. kardeşiz. Yani çok sembolik de bir Türk ve Yunan Evet ve de Türkçe saygun saygun söyledik Yunus Emiroğlu. Yani çok güzeldi gerçekten. Bunun dışında birçok şey vardı mı Maria? Tabii ki. Yani e, İstanbul'un içinde de bilinen yerlerde e, de çıktık. AKM'ye çıktık hala AKM'ye varken. <gülüyor> ondan sonra Ay-i de e, söyledik. E, yani Dvorak, Mozart, Fırat Yükselir, Beethoven, Adnan Saygun e, bu tür e, kişilerden eserler söyledik. E, büyük zevkle de e, söyledik. Evet, biz şimdi bir... 50 yıllık bu koronun hı hı. en yakın zamanda gerçekleşecek faaliyetini konuşmak üzere buradayız. Çok sesli İstanbul konserleri başlığı altında değil mi? Hı hı. Olacak olan Stabat Mater şey, performansı. İsterseniz biraz bir parça daha dinleyelim Stabat Mater'de. Tamam. Sonra bu hafta sonu gerçekleşecek özel performansa geçeriz. Kısa bir bölümdü Stabat Mater'in içerisinden. Ada yakın e, başlı Enkantasyon. Enkantasyon. Yani evet. E, bu normalde bir koro müziğinden beklentinin hafif 180 derece bir gibi. Aynen, bu hafta evet. sonu bunu duyacağız galiba. değil mi Karl Jenkins? Evet, Stabat özellikle Materi. bu bölümü de e, dinletmek istedik dinleyeceğimizde. Çünkü Karl e, Jenkins'in Stabat Mater'i çok özel bir eser, e, Orta Doğu ezgilerine ağırlık veren bir koro eseri. E, Stabat Mater çok çok uzun yüzyıllardır süregelen bir form. Yani evet. 13. yüzyıla dayanan bir form. E, ve Hristiyan müziğinde çok kullanılmış, e, çok fazla besteci bunu bestemiş. Yani Dvorak'tan Tutun, işte Pergolesi, işte birçok besteci. E, Carl Jenkins'in bu eserinin premieri 2008 yılında yapıldı. Hı hı. Galli besteci. E, ve özellikle kendisi çok e, dünya barışına çok önem veren ve çok dikkat çekmek isteyen bir besteci. E, ondandır ki zaten e, biliyorsunuz Orta Doğu'nun durumunu, Orta Doğu ezgilerini ve Orta Doğu enstrümanlarını çok fazla kullanıyor eserlerinde. Bizim de konserimizde, e, bu bir Türkiye premieri olacak, evet. e, birçok e, etnik enstrüman, işte e, bir e, Ney, Darbuka gibi bize ait enstrümanlar hepsi birlikte bir Batı müziği orkestrasıyla karışık olarak Orta çıkacak. Belki hangi orkestra ile çıkacağımızı da evet. söylemekte yarar var. Çok önemli. Bursa'dan Proust Art Orkestrası bize eşlik edecek. E, konserin şefi de orkestranın şefi Jamie Candeli Orman olacak. Benim meslektaşım. Hı hı. E, yani çok güçlü bir proje bu. Çünkü birçok dili bir araya getiriyor. Çok dilli. Ben de ona vurgu yapalım hı hı. diyecektim. Hı hı. Aramici, Arapça. Anceli. düşünsenize tek bir eserin içinde yani normalde bizim söylediğimiz işte yani yıllardır latince oluyor, Latinçe. oluyor. Alman ve Fransız evet. eserlerimizde oluyor burada ne var? latince zaten var çünkü Stabat Mater'in orijinal dili evet. metnin orijinal dili ama ne var? İngilizce var, Arapça var İbranice var, Aramice var Hı hı. Eski unanje. Evet, falan. evet. Hı -hı. Yani müthiş bir eser bu açıdan. Çok güçlü bir eser. Yani. Kesinlikle. Evet. Bu hafta sonu uçak var da değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, doğru. Garanti doğru. Kültür Merkezi uçak var da. Süper Dorm. Yani Boğaz'ın uçak savaşı kampusunda. Evet. Peki siz neler söylemek istersiniz 2 eş başkanı olarak konunun bu <gülüyor> hı -hı. şeyde 2015 yılında Evet. Bu repertuarlı sahne e, e, Bence buradaki mesaj çok önemli. Yani Jenkins'in yapmak istediği şey e, eski bir e, tema alıyor. Evlat acısı. E, yani yaslı bir annenin gözyaşları ile alakalı. Hı hı. E, ve bunu şimdiye kadar çekiyor ve bu bölgeye getiriyor. Evet. E, bu çok çok önemli. Ve hakikaten şu anda sadece İstanbul ve Türkiye'yi düşünsek bizim Böyle bir şeye ne kadar ihtiyacımız var. Yani bu acıyı paylaşmak çok çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani e, mesela orada şiirin içindeki bazı e, e, cümleleri tercüme etmek istiyorum. Lütfen. Eya Mater, Fos amoris, Ey ana sevgi pınarı diyor. Ondan sonra başka bir tane, üç cümle söylemek istiyorum. Çünkü zannediyorum o üç cümle hakikaten buradaki e, esası e, anlatıyor. Quis est homo, quinon fleret? Göz yaşı dökmeyecek kimse olabilir mi? Fakat ondan sonra en önemli cümle geliyor. Peinas mecum divide. Bu acıyı seninle paylaşalım paylaşayım. Yani bizim aslında amacımız koro olarak şu andaki herhangi bir yerde <gülüyor> evlatlarını kaybeden anneler ve tabii ki babalara da e, bir Nevi paylaşma duyguyu vermek. Yani sizi düşünüyoruz. Ee, Hollanda'da enteresan, yani benim çok sevdiğim bir deyim, deyim var. Diyor ki e, paylaşılmış e, mutluluk çifte mutluluk yani. ama paylaşılmış e, üz, üzüntü yarı üzüntü. Yani öyle bir şey düşünebilirsiniz. Biliyorsanız ki paylaşılmış o zaman belki bir hafifletebilir. Evet. Biz de üzülüyoruz. Yani sadece kaybeden anneler değil. Biz de onlarla beraber üzülüyoruz. Ve bizim de e, üzüntümüz bu şekilde belki e, hafifleyebilir diye umuyoruz. Evet. Peki... Ee, bu bu cumartesi bu cumartesi olacak etkinliğin temeli de böyle mi atıldı? Böyle bir fikirden mi çıkmıştı bu etkinlik yapın? Yoksa planlanm daha önceden planlanmış Yok. bir, şey bir miydi? buçuk senedir yaklaşık çalışıyoruz değil mi? Evet. evet. Öyle mi? Evet. Eser hmm. denk düştü diyelim. Bir evet. buçuk sened çalışıyoruz. Fakat gittikçe bu his e, büyümeye başladı içimizde. Kuvvetli, evet. Yani eseri tanıdıkça. Çünkü üyelerimizden birisi bu Latince'den Türkçe'ye de çevirdi ki herkes hakikaten ne söylediğini bilsin ve içten söylesin. O zaman çok daha da güzel müzik yapılıyor. Yani sadece notalar, zamanlamalar vesaire değil ama içerik de çok iyi bilindiğinde hakikaten orada bir, bir his verebilirsiniz bübileye. Zaten koro'da da bir eseri okumak... Ee, ...bu süreç, yani diyelim ki... işte ...altı ay boyunca bir eseri okuyup çalışıyoruz... ...nasıl bir tiyatro... E, ...kumpanyası çalışırken o eserin içine girer... ...gittikçe daha derinleşir... ...nasıl bir roman okurken gittikçe o işin içine gireriz... ...bizde de öyle yani... ...bir eseri çalışmaya başlıyoruz, önce doğru yemeği diye başlıyoruz... ...teknik nasıl, işte, ...nasıl söyleyeceğiz evet. sesimiz falan... Evet. ...gittikçe daha derinleştikçe o metinler, o şiirler... ...yani adam işte... 2000 yıl önce ne düşünmüş, ne yazmış... ...ve biz bugün hala aynı hisleri yaşayabiliyoruz falan... Hı -hı. Gittikçe işin içine giriyoruz, her eserde bu böyle olur. Yani Mozart'ı reküveni yaparsak yine aynı şey. Ya da e, Karl Orff'ın Carmen Lebronos'un ne kadar eski tekstlere dayanıyor. E, i̇çine girdikçe onu daha çok yaşamaya başlıyorsunuz. Bu böyle bir yolculuk Hı -hı. bizim ne için. Ne kadar hala gündemde her şey. Bir de koru üyesi o bakımdan olmak çok güzel benim için. Çünkü ben bir tek bu şekilde müziği çok daha derin bir şekilde tanıyabiliyorum. Hı -hı. ...yani bir nevi çalışmak... Bir, ...bir okumak gibi bir şey... ...studying gibi bir şey yani... Aynen. ...yapıyoruz. Ve, ve işte o ulaşılan şey de... Evet. ...derinlikte de Müziğin duygusunu, duygusunu gerçekleştirmek ve özümsemek... ...yani insan kimliğinin bence önemli bir parçası... ...hayatımızı devam ettirmeyi sağlıyor... ...bütünlük sağlıyor. Evet. Özellikle bu... E, ...demin vurguladığımız amatör koru ...konusuyla Hı. örtüşüyor... ...neden? Çünkü... Yani ee, bizler bu işi gerçekten e, gönüllü olarak yapan bir topluluğuz. Yani düşünsenize 100 kişi bir araya geliyor ve sadece bunu hiçbir çıkar gözetmeden sadece müzik adına yapıyor. Bazı günler dört saat. Daha da çok. Yani, <gülüyor> az söyledim. <niye> <gülüyor> evet <yaptım>? doğru. <gülüyor> e i̇şte sırf e, biraz daha çok çalışabilmek için e, geçtiğimiz aylarda bir koro kampı yaptık. Yani, bir hafta <gülüyor> evet, sonumuzu ayırıp. Çalışlar yapıp Mudanya'da ya, iki Mudanya ya gün gittim. boyunca e, evet. söyledik. Evet, ellerinize sağlık. <gülüyor> Bu hafta sonu hatırlatayım. Yankilisiniz tabaret Türkiye'de ilk seslendiği dişi İstanbul'da gerçekleşecek İstanbul Avrupa Kurusu ve Orkestra Pursat. Aynen. Sahnede e, olacaklar. Şefli Cemil Candeli yapacak. Ee, Solistlerimiz var, neyzenimiz. Ee, onlar da, evet. E, neyzenimiz uzak... nereden geliyor Sergildan <gülüyor> Evet, neyzenimiz aslında hekim, patolog. Ben de hekim, patoloğum. <gülüyor> Benim öğrencim. 17 senedir e, ne üflüyor. Ferhat Özden. E, Ferhat yani. Özden. Gerçekten. Solistlerimiz, Solistlerimiz Anceli Ahızkal. Ankara Devlet Opera, evet, opera e, Kurumu'ndan Canan Özgür İstanbul Konservatuvarı'ndan evet. o da olacak. Onlar da bu eseri zenginleştirecekler Aynen. bizle birlikte. Evet canına bekliyoruz. Garantik kültür Merkezi'nde olduğunu söyleyeyim Saati kaçtı onun? Sekiz. Akşam saat sekizde. <gülüyor> evet Sergilen Derviş oldu. Mali Sezer ve Burak Onur Erdem bizlerle beraberdi. Alpark Korusu'ndan çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size evet. zaman ayırdınız. Evet bu söyleşi bu arada başka yorumlar eşlik etti. Yankılsınız tabat metelin başka yorumları. Şimdi kapanışta da özel bir ...bölümünü dinleyicilerimize sunacağız. Belki kısaca e, ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu bölümün özelliği şu, bu bölümün içinde beş ayrı dil var. İşte demin dediğim gibi Aramice, İbranice, Antik Yunanca... Hı hı. E, ...İngilizce ve Latince. Ve Latince. Hepsi evet. birden var. And the mother did weep. Yani ve anne aldı diyor bölüm. Evet, cumartesi tekrar hatırlatalım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Merakları asla kaçırmasınlar.